Ali i İmran Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-la-mim Allah o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O, zati, ezeli ve ebedi hayat ile diri ve bakidir. Zatıyla, kemaliyle kaimdir. Yarattıklarının her an tedbir hıfzında yegane hakimdir. Her şey onunla kaimdir. Habibim, o sana kitabı hak ve kendinden evvelkileri de tasdik edici olarak tedricen indirdi. Bundan evvelde Tevrat ile İncil'i indirmişti ki, onlar insanlar için birer hidayetti. Hak ile batılı ayırt eden hükümleri de indirdi. Allah'ın hak olan, mahz hidayet olan ayetlerine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 Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Habibim, sana kitabı indiren odur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anası, temelidir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak, ötekini berikini saptırmak ve kendi arzularına göre onun teviline geltenmek için onun müteşabih olanına Tabi olurlar. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek payeye erenler ise biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunları salim akıllardan başkası iyice düşünmez. Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver.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 Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için kat'i bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskarane, sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının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 isteyenlerdir. Allah şu hakikati kendinden başka hiçbir ilah olmadığını, adaleti ayakta tutarak delilleriyle, ayetleriyle açıkladı. Melekler bunu ikrar etti. Hakiki ilim sahipleri nebiler, alimler de böylece inandı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Hak din Allah'ın indinde İslam'dır, Müslümanlıktır. Kitap verilenler başka suretle değil ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirasdan dolayı ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Habibim, seninle mücadele ederlerse şöyle de, ben bana tabi olanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, Arap müşriklerine de de ki, siz de İslam'ı Allah'a teslim olmayı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulurlar. Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen vazife ancak tebliğdir. Allah kullarını layıkıyla görücüdür. Allah'ın ayetlerini inkar ile kafir olanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanların içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Onları Habibim! Pek acıklı bir azab ile muştula. Onlar öyle kimselerdir ki bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa yer. Onların azabına mani olacağı hiçbir yardımcıları da yoktur. Kitaptan, Tevrat'tan kendilerine bir nasip verilmiş olanları görmedin mi ki Allah'ın kitabı aralarında hakem olmak için çağrılıyorlar da sonra onlardan bir zümre o kitaba arkasını çeviriyor. Onlar böyle hakikatlerden yüz çevirmeyi adet edinmiş kimselerdir. Bunun sebebi şudur. Onlar sayılı günlerden başka bize ateş asla dokunmayacak dediler. Onların uydurdukları bu şey dinleri hususunda da kendilerini aldatmıştır. Onları vukuunda hiçbir şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkesin kendilerine haksızlık edilmeyecek dünyada kazandığı tas tamam ödendiği zaman artık Halleri nice olur. Habibim de ki, ey mülkün sahibi Allah. Sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadirini yükseltir. Kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayır, yalını senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin.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 hakkıyla işetici, kemaliyle bilicidir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adağı kabul et. Şüphesiz niyazımı, hakkıyla işiten, niyetimi kemaliyle bilen sensin sen, demişti. Fakat onu, kız çocuğunu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu daha iyi biliciyken iken Rabbim, hakikat ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçek ben adını Meryem koydum. Ben onu da, zürriyetini de o taşlanmış, kovulmuş şeytandan sana sığınır, sana ısmarlarım dedi. Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir rıza ile kabul etti. Onu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 Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve abraşı iyi eder. Ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor, ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bunlar da sizin için eğer iman edicilerseniz kat'i birer ibret vardır. Önümüzdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak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 O peygambere de tabi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberlerini tanıyan şahitlerle beraber yaz. Yahudiler gizli hileye saptılar. İsa'yı ansızın öldürmeye adam tayin ettiler. Allah da onların o hilekarlıklarına öldürmek isteyeni İsa'ya benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsa'yı yukarıya kaldırmak suretiyle mukabele etti. Allah!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 onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Bu hükümler, bu vakalar yok mu? Biz bunları sana ayetlerden, hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Muhakkak ki İsa'nın hali de, yani babasız dünyaya gelişi de, Allah indinde Adem'in hali gibidir. Allah onu, Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da can gelip verdi. Bu hak ve hakikat Rabbinden gelen bir gerçektir. Öyleyse şüphecilerden olma. Artık sana bu ilim geldikten sonra kimseninle onun hakkında çekişirse de ki gelin. Oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimiz ve kendinizi çağıralım. Sonra hepimiz bir arada olarak dua ve niyaz edelim de Allah'ın lanetini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 Şahit olun, biz muhakkak Müslümanlarız. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında neyi çekişip duruyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de daha evvel değil, ancak ondan sonra indirilmiştir. Buna da aklınız ermiyor mu? İşte sizler onlarsınız ki. Hakkında biraz bilginiz olan şeyde haydi çekiştiniz diyelim. Ya, hiç bilginiz olmayanlar hakkında... Hala neye çekişip duruyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandır. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru bir Müslüman'dı. Müşriklerden de değildi o. Hakikat İbrahim'e insanların en yakını.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 öyle fikir beslemişlerdir. Onlar Allah'a karşı kendileri de bilip durdukları halde yalan söylerler. Hayır, kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa şüphesiz Allah da o sakınanları sever. Hakikat Allah olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir bahayı, hasis bir menfaatı satın alanlar yok mu?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 Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. O ise Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylerler. Beşerden hiçbir kimseye yakışmaz ki. Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp da gelin bana kul olun desin. Fakat o öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbaniler olun der. Sizin melekleri ve peygamberleri ilahlar edilmenizi de emretmez. O ya size siz Müslümanlar olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah geçmiş peygamberlerinden and ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelmiştir, gelecektir. Ona katiyen iman ve ona herhalde yardım edeceksiniz diye ahit ve misak aldığı zaman dedi ki ikrar ettiniz ve uhdenize bu ağır yükümü vecibemi alıp kabul eylediniz mi? Onlar cevaben ikrar ettik dediler.'' Allah dedi ki, ''Öyleyse birbirinize ve ümmetlerinize karşı şahit olun. Ben de sizinle beraber bu ikrarınıza şahitlik edenlerdenim. Artık kim bu ikrardan sonra hakikatten yüz çevirirse, işte o gibiler fasıkların, imandan çıkanların ta kendileridir.'' Şimdi onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar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 şahitlik de etmişler iken imanlarının arkasından küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Muvaffak eder. Allah zalimler güruhunu hidayete götürmez. Muhakkak Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onların tepesine. İşte onlar onların cezaları. Onlar bunun, bu lanetin ve cehennemin içinde Ebedi kalıcıdırlar. Kendilerinden ne azap hafifletilir ne de onlara yüzlerine, suratlarına bakılır. Bundan sonra tevbe ve rücu ve nefislerini ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah cidden kusurları örten, çok esirgeyendir. Hakikat imanlarının arkasından küfretmiş, sonra da küfrünü arttırmış olanların tevbeleri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapıtların ta kendileridir. Hakikat küfredenler ve kendileri kafir olarak ölenler yok mu? Onlardan hiçbirinin bir farz, yeryüzünü dolduracak miktardaki altını dahi onu feda etse katiyen makbul olmaz. İşte onlar. Pek acıklı bir azap onların hakkıdır. Kendilerinin hiçbir yardımcıları da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 eğer doğrucular iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Artık kim bundan yani Tevrat'ı getirip okuduktan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah sözün doğrusunu söylemiştir. Onun için Allah'a birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değil de. Şüphesiz alemler için çok feyizli ve aynı hidayet olmak üzere konulan bir ev, mabet elbette Mekke'de olandır. Orada apaçık alametler İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin, gücü yetenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlerden gani, müstahinidir. De ki, ey kitaplılar, Allah ne yaparsanız hepsine hakkıyla şahit iken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitaplılar, kendiniz İslam dininin hak olduğunu, kitaplarınızda okuyan şahitler olduğunuz halde neye iman edenleri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 denilir. Yüzleri bembeyaz olanlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar bunun içerisinde ebedi kalıcıdırlar. Bütün bunlar Allah'ın hakkın ikamesine sebep olarak sana okuya geldiğimiz ayetlerdir. Allah alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Siz insanlar için, insanlığın faydası için gayittan yahut leyv-i mahfuzdan seçilip çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz. Kitaplılar, Hristiyanlar ve Yahudiler de inansaydı Kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinden vakaa iman edenler vardır. Fakat onların pek çoğu hak dinden çıkmış fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar yapamazlar. Eğer sizinle muharebe ederlerse size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar Yahudiler.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 Ne evlatları kendilerinden, Allah'ın azabından hiçbir şeyi kabil değil, gideremezler. Onlar cehennemin yaru hemdemidirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Onların bu dünya hayatında harcur sarf ede geldiklerinin misali, kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden, kavurucu ve soğuk bir rüzgarın hali gibidir. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat kendileri kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Kendi din kardeşlerinizden başkasını dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat yapmakta hiç kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikat onların kin ve buğzları ağızlarından taşıp, meydana vurmuştur. Göğüslerinde gizlemekte oldukları düşmanlık ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi kat'i surette açıkladık eğer düşünürseniz. İşte siz o kimselersiniz ki onları seversiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitapların hepsine inanırsınız. Onlarsa yanınız sizinle buluştukları zaman inandık derler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 Sakınırsanız onların hilekarlıkları size hiçbir şeyle zarar veremez. Şüphe yok ki Allah ne yaparlarsa hepsini ilmiyle çevre kuşatıcıdır. Hani sen müminleri muharebeye elverişli yerlerde tabiye etmek üzere erkenden ailenden Medine'den ayrılmıştın. Allah hakkıyla eşitendi. Her şeyi kemaliyle bilende o zaman içinizden iki zümre zaf göstermek istemişti halbuki onların yardımcısı Allah'tı müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır andolsun ki siz adetce silahça binekçe düşmandan daha zayıf ve dun iken Allah size bedirde kafi bir zafer verdi Allah'tan sakının ta ki şükretmiş olasınız o vakit sen müminlere indirilen 3000 bin melekle Rabbinizin size imdat etmesi yetişmez mi size diyordun? Evet, siz saburu sebat eder, itaatsizlikten sakınırsanız, bunlar yani düşmanlar da ansızın üstünüze gelecek olurlarsa, Rabbinin size nişanlı 5000 bin melekle imdat edecektir. Allah!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 geri kalanlarda emellerine kavuşamayan bedbahlar olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tevbesini kabul eder, yahut onları kendileri zalim kimseler oldukları için asaplandırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ın. O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azaplandırır. Allah çok yarlığayıcı, gerçekten esirgeyicidir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi öyle kat kat artırılmış olarak yemeyin. Allah'tan korkun. Ta ki muradınıza eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.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 iyilik edenleri sever. Ve çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının yarılganmasını isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim yarılgar? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. İşte onlar böyle. Onların mükafatı Rablerinden bir yarlı ve altından ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Böyle yapanların mükafatı ne güzeldir. Gerçek sizden evvel birçok vakalar, şeriatlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin, dolaşın da peygamberleri yalan sayanların akıbetleri nice oldu görün. Bu Kur'an. İnsanlar için bir beyandır. Fenalıktan sakılanlar için de bir hidayet, bir öğüttür. Ey müminler, gevşemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer gerçekten mümin iseniz, düşmanlarınıza galip ve onlardan çok üstünsünüzdür. Eğer size Uhud'da bir yara değmiş bulunuyorsa, Bedir'de o kavmede o kadar yara değmiştir. O günler öyle günlerdir ki biz onları insanlar arasında kah lehlerine, kah aleyhlerine olmak üzere elden ele ve nöbetleşe nöbetleşe döndürür dururuz. Bu da Allah'ın ezeldeki ilmini iman edenlere açıklaması, içinizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri murdar ölümle helak etmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Yoksa siz Allah içinizden savaşanlarla savaşmayanları belli etmeden sebat edenler ile etmeyenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzulamıştınız. İşte onu gerçekten gördüğünüzde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 Allah, şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Allah'ın izni, emri ve kazası olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatını dilerse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamber gelip geçmişti de, ki maiyetinde birçok alimler muharebe etti de, Allah yolunda kendilerine gelen belalardan dolayı ne gevşeklik, ne zaf göstermediler. Düşmana boyun da eğmediler. Allah sabru sebat edenleri sever. İşte onların sözü, Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı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 küfür ve inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Ant olsun ki Allah'ın size olan vaadi onun izm keremi ile onları, düşmanları kolayca öldüre geldiğiniz, hatta sevmekte olduğunuz zaferi de size gösterdiği zamana kadar yerine gelmişti. Sonra siz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 O vakit siz harp meydanından boyuna uzaklaşıyor. Bir kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Bunun üzerine Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesine, elinizden gidene ne de başınıza gelene esef etmemeniz içindir. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Sonra...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 Allah bunu göğüslerinizin içindekini yoklamak, yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah sinelerdeki özü hakkıyla bilendir. Hakikat iki ordu karşılaştığı gün, içinizden geri dönenler yok mu? Onları irtikab ettikleri bazı şeyler yüzünden ancak şeytan kaydırmak istedi. Amdolsun, Allah yine onları affetti. Çünkü Allah,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 Allah bunu onların yüreklerinde akibe dağ derun yaptı. Allah hem diriltir hem öldürür. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Amd olsun. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bir yarlı ve esirgemesi onların toplayacakları bütün şeylerden, dünyalıklardan elbette daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz de yahut öldürürseniz de muhakkak ki hepiniz Allah'ın huzuruna gidip toplanacaksınız. O vakit sen Allah'tan bir esirgeme sayesindedir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer bir farz kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından her halde dağılıp gitmişlerdi bile. Artık onlara bağışla. Allah'tan da günahlarının yarılganmasını iste. İş hususunda onlarla müşavere et.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 Kim böyle hainlik eder, ganimet ve ammeye ait hasılattan bir şey aşırır, gizlerse kıyamet günü, hainlik ettiği o şeyin günahını yüklenerek gelir. Sonra herkes ne etti, ne kazandıysa, mücazat veya mükafatı eksiksiz ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ya Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan, ve durağı cehennem olan adam gibi mi olacaktı? O ne kötü dönüşgeridir. Onlar Allah'ın rızasına tabi olanlar ise Allah indinde derece derecedir. Allah, emin olanları da, hainlik edenleri de ne yaparlarsa hakkıyla görücüdür. Amd olsun ki, müminler daha evvel apaçık ve kat'i bir sapıklık içinde bulunuyorlarken Allah,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 Hakkıyla Kadir'dir. İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyle idi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi. Münafık olanları da açığa vurması içindi. Berikilere gelin, Allah yolunda muharebe edin. Yahut hiç olmazsa düşmanın kendinize ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildi de biz muharebe etmeyi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 dediğinizi de elbette getirmişti o halde. Sözü doğru insanlar idiniz de onları neye öldürdünüz? Habibim onlar senin tebliğlerini yalan sayarlarsa senden evvel o apaçık mucizeleri, sayfeleri ve nur verici kitapları getiren peygamberler de yalana çıkarılmıştır. Her can ölümü tadıcıdır.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 Behemahal insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına attılar. Onun mukabilinde az bir menfaatı satın aldılar. Müşteri oldukları o şey ne kötüdür. Getirdikleriyle, ettikleri kötülüklerle, övünen, yapmadıkları ile de övülmelerini arzu eden o kimseler yok mu?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 Ve uzayıp kısalmasında temiz akıl sahipleri için elbet ibret verici deliller vardır. Onlar, o salim akıl sahipleri öyle insanlardır ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde yatar iken, hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. i̇man fikir edenler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bundan pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Hakikat sen kimi o ateşe sokarsan şüphesiz onu hor ve hakir edersin orada. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye insanları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 ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin de and olsun suçlarını örteceğim. Ve and olsun Allah canibinden bir mükafat olmak üzere. Onları altından ırmaklar akar cennetlere de sokacağım. Daha büyük ve güzel mükafat ise Allah'ın yanındadır. Allah'ı ve Peygamber'i tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşması, zinhar seni aldatması. Azıcık bir faidedir o. Sonunda varıp sığınacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Fakat Rablerinden korkanlar öyle mi ya? Altlarından ırmaklar akan cennetler kendileri içinde ebedi kalmak, Rableri katından verilecek nice ziyafetlere de konmak üzere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 İşte onlar öyle. Onlara Rableri indinde nice ecirler vardır. Allah hesabını pek çabuk görendir muhakkak. Ey iman edenler! Sabır sebat edin. Düşmanlarınızla sabır yarışı edin. Onlara kalebe çalın. Sınırlarda nöbet bekleşin. Yurdunuzu çiğnetmeyin. Allah'tan korkun. Bu sayede felah bulacağınızı umabilirsiniz.